Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cemaatle namaz nasıl kılınır? Cemaat cem olma bir araya gelme anlamına geliyor. Allah'tan sevdiği en amellerin biri de Müslümanların bir araya gelip de kulluk yapmaları, bir araya gelmeleri Müslümanların. Cemaatta bereket vardır, cemaate feyz vardır. Cemaatta Müslümanlara bir araya gelirler, günün belirli saatlerinde yine tanışılırlar, görüşürler, dertleşirler, birbirinden geri Cemaata Meleter de gelirler, onlara da bu cemaata katılırlar. Hatta Müslüman cinler de onlar cemaata katılırlar muhteremler. namazı cemaate kılmak bu tabii erkekler için bu gerekli olmuş oluyor. Ama kadınlar da cemaate kılarsa onun da sevabı tabii 20 diye katlar. Evde olsun, başka da olsun. <gülüyor> El cemaati sünnetün müekkedetün. Hâreci mes'ebinde namazı cemaate kılmak beş vakit namazı cuma hariç, cuma fars cemaate kılmak onu Sünnetin müekkedetün müekked sünnettir müekked tehkitli kuvveti sünnettir namazı cemaate kılmak vekı ile vacibetün bazı alimlere göre de fukuhaya göre de vaciptir namazı cemaate kılmak Şafii mezhebeye göre ise farz-ı kifayedir. Namaz cemaati kılmak. Malikleri ise farz-ı ayındır. Namaz cemaati kılmak. Şimdi ne çıkıyor bu, bu hususta muhteremler? Birkaç tane Müslüman aynı vakit namazını eğer cemaat yapmayıp da aralarında... tek, tek kalarlarsa... ...bu ne oluyor şimdi? Sünnet-i müekked iştahatına göre... ...namazları mehru oluyor. Evde eşler bile... ...kare koca bile evde... ...eğer aynı vakit namazının farzını... ...sünneti... ...evde eşler bile olsun... tabi başkası olsun... ...iki kişi... Aynı vaktin farz namazını yan yana da, eğer cemaat yapmazlarsa o namazları bunlara mehru oluyor derler. Mutlaka hareketin cemaatı gerekiyor olabilirse. Bu şöyle müekked işgalına göre ya vacip olmasına göre ne oluyor? O zaman bu cemaat tek ediliyor yani vacibin tekken dolayı burada tarihen mefhul oluyor tek tellamızı kılmaları. Kaç kişi cemaatlanamaz kılabilir? En azı ne kadardır? Tabi tek kişiye cemaat denmez derler. Adı şerif idi vacide tabarani de Burayşe فَمَا فَفْقَهَا cemaatün. İki kişi veya daha fazla da oldu mu bunlar bir cemaatı buyuruyor Aleyhisselam adetleri Demek ki iki Müslüman bir araya geldi mi bir erkeği bir erke kadın da olsa, tabi mahremi olursa, mesela eşler birbirine e baba kız, anne oğul gibi böylece, kardeş gibi kim olsa olsun Demek ki iki Müslüman da bir araya geldi mi, aynı vaktin farz namazını bir aralıkla krali cemaat yapmazlarsa mekrumun terimde, bu gerekiyor. Peki kim imam olabilir? E bunun bir şartları var mı acaba? Tabi var muhtemelen. Her şeyin bir şartı var, bunun şartı var. Nedir bunlar? El İslamı Önce imam olan kimsenin Müslüm olması şart. Müslüman olması şart. Yani eğer inancı, İslam dinine aykırıysa inancı, İdolojisi şusu busu, yani İslam'ı benimsemeyen kimse ise, Kuran'a karşı ise, Şuram'a karşı ise, bu tabi Allah katında Müslüman sayılmaz, İmam olamaz bu. İkincisi, vel bülügu. Bülü ermiş olmak. Bir erkek çocuğu 12 yaşında bülüğa erebilir. 12 yaşında. Kızlar ise 9 yaşında doldurunca bülüğa erebilir. Erimiz şart değil. 12 yaşında dolduran bir erkek çocuğu itiraf olmuşsa, bülü ermişse, bu çocuk ürettiği evet, imam olabilir muhteremler. Annesine, ablasına imam olabilir muhteremler. Bu çocuk. 12 yaşına gelen bir erkek çocuğundan eğer bülü alameti belirinmezse tabi bunu annesi verir bunu, o zaman 15 yaşına beklenir. 15 yaşına girdiği halde yine bundan bir şey olmasa bile yine dinen Bülü sayılır. İmam olabilir muhteremler. Demek ki bir kadın 12 işlem dolduran Bülü bir oğluyla cemaat-i olur evinde kılığı namazı 27 kata katlanıyor. 27 kat. Bu şu anlama geliyor. Mahşer yerinde mesela bir komşusu o gün öğle namazını kendi kılmış. Tek başına kılmış. Tabi aldığı sevabı mizana konuyor. Belki hanım evinde cemaat yapmış eşinle, oğlunla bunun sevabı 27 kat öbüründen fazla muhtemelen. Yani diğeri 1 milyar sevapsa bunun hesabında oluyor? Bakınız 27 milyar sevap oluyor muhtemelen. Yani cuma porenu bu kadar. Yalnız tabii bir 12 yaşının çocuk büylermişse bile yine şartları gelecek. Bunlara da dikkatli gel gerekiyor. Ve aklı bir de imam olan kimsenin akıl olması şart. Eğer beyinsel özürlü olsa, dengesi olmasa imam olamamaktır. Ve zükküreti erkek olmakta şarttır. Kadın imam olamaz, erkek olması şarttır. Ve Kuraetü bir de okumasını, bilmesi gerekiyor. Ne kadar, tesbih bir salatı, namaz sahih olacak kadar Kuran'dan bir şey bilmesi gerekiyor. Mesela örnek olarak bir çocuk, tabi bir günse olabilir. Elhamiş şerifi, Fatih şerifiyi bir de iki de sure yanında bildi mi İmam olabilirmi? Bak diye şartına gelince Elhamiş şerifi iki sure nasıl bilecek bunları ama namazı sahih olacak şekilde yani harflerin çıkarmasını bilecek, hayi bilecek, kıyı bilecek, yani okumayacak buna doğru okuyacak. Yüz diyor, "Bazıları efendim işte bence kendime güvenemiyorum. İmam olamam." Peki ama sen kendine güvenemiyorsan, yani eğer okuman kıraatin yanlışsa, bunda kendi bir şüphem kuşkun varsa ne yapman gerekiyor? Hemen ilk anda gidip bir hoca imama düzeltme gerekiyor derler. Yoksa insan tek başına kursa Yanlış okuyorsa, yanlış okuduğunu biliyorsa ya da bunda bir kendisinin bir kuşku şüphesi varsa bu an devam ederse günahkar oluyor. Günahkar oluyor muhtemelen. Bahaneci. Ne yapacak? Mutlaka her Müslüman erkek, kadın. Namaz, her Müslüman ne yapacak? En aşağı bak, en aşağı Fatih-i Şerife'yi iki sureyi fazla, iki sure. Tabii Sünnete. Dört süre gerekiyor. Kısa da olsa buna bilmesi gerekiyor. Ve selametü minel e'adzari. Bir de özür sahibi olmayacak imam olan kimse. Özür sahibi olmayacak. Nedir bu özür? Bu özür bedense engel değil. Abdesti bozan bir şey olursa. Mesela idrar söyle kaçıyor. Ahmet olmuş prostattan idranı tutan bir kişi, geliyor. Ya da bir yerinden karamba cerahat, irin devamında geliyorsa, bu kimse özür sahibi oluyor. Tabii şartları da var da, öyle hani girmeyeceğim. Demek ki bir kimse erkektir, bülüğe ermiştir, akıllıdır, hatta hafızdır, her şeyi vardır. Ama özür sahibi ise, mesela Ahmet'e çıkmış, karaması var, karaması geliyor. Bu kendi namazını kılar, namazını kılar ama imam olamaz. Bir özürlü başka özürlü imam olabilir mi? Olabilir ama bir şartı var. Eğer özürleri aynı ise özürleri. Mesela biri prostatlıymış, hastane prostattan idrar tamıyor, damlıyor öbürü başka bir hamilat olmuş, karaması var böyle. Özürleri farklı, imam olamazlar. Eğer özürleri aynı olsa, o zaman bir imam olabilir muhteliyatlar. Bir de cemaate uyan kimse, imam ve cemaat ile kendi arasında, bir yüksek duvar olmaması gerekiyor. Yani imamı cemaati görmesi iktisal gerekiyor burada arada. Sesini duyması gerekiyor. Mesela bir caminin kenarında ayrı bir oda olsa, imam olsa gibi bir ayrı bir oda olsa, ki cemaat oraya kadar gitmiyorsa, cami gitmiyorsa, orada cemaat olmaması Ama kapısı açılır da, cemaat oraya devam ederse, orada Orada olur. Bir de bazı yerlerde bazı caminin altında cemaat yapıyorlar. Kadınlar Ramazan'da bazen, bazı caminin alt katında kadınlar teravide cemaat yapıyorlar. İmam uyuyorlar. Nasıl? Haburlarıyla. Olur mu? Kesin olmam ihtimalle. Kesin de olmaz. Namazı gitti. Kesin gitmiyoruz. Neden? Şimdi İslam'da imam vardır. Bir de müezzin vardır müezzin Müezzinin üç görev vardır müezzinin. Üç tane görevim müezzin. Biri ezan okumak. Her zaman oku Ezan bu sünnet terciha okunması sünnettir ezan okunması. İnsan okuyacak bunda ezanada, camide. Müezzin okuyacak. İkinci görevi müezzinin kamet getirmek, fazı kalmaması için. Üçüncü görevi de bu gerektiği zamanlar Cemaat kalabalık olunca imamız ses duyulmazsa tekbir getirecek mi biz Tekbir getirecek. Ama buna bir işine, ağır bir şartı var şimdi şey bu noktada. Ağır bir şartı var buna vereceğim. Mesela camda olur, evde olur, başka olur, kırda olabilir vereceğim. Bu adımı kalabalık oldu. Şimdi imamız ya duyulmuyor. Cemaatten biri tekbir getirip arkasını duyurabilir. Ama bir şartı var. Nedir bu? Bu tekbiri getirecek olan kimse. Müezzin diyelim. İlk namaza iftah tepkine girerken Allah'a bederken Allah'a ekber diye bağırırken ondaki andaki niyeti cemaate bunu duyurmaksa namaza girmemiş oluyor. Bak. İncilik burada. Çok inci mesele bu. Bu. Demek ki tekbirli olan bir imamın dışında cemaattan biri ilk iftah tekbirinde amacı cemaata duyurmak onlara. Kalbinde bu niyeti var kalbinde Allah ekber diye bağırıyor. Evet, bağırıyor sesi gülüş çıkıyor. Ama amacım cemaat duyurmak. Nam amacı namaza girmek değil ama kendisinin. Bu namaza girmemiş oluyor. Peki ne oluyor? oluyor? namaza girmeyen bir kimse aldı, bunu aldığı tegür kim namaz kılarsa o namazı olmuyor muhtemelen bakımın şimdi şöyle diyelim cemaatte namaz kılarken imam efendi şaşırsa bir bir yerde cemaattan bile bunu yanlışını söyleyebilir iman efendi bir yere takıldı, geri döndü, alamadı, şaşırdı. Cemaattan biri bunu yanlışını söyler, düzeltir, namaz devam eder. Namazda olmayan başka bir kimse eğer bunu yanlışını söylerse, imam da onun namazı devam etse, hepsi namazı bozuyor vakit törenler. Yani namazın dışında olan bir kimsenin Uyarmasıyla yapılan bir şey, namazı bozuyor muhteremler. İşin hoparlörüne gelince, hoparlör nedir? Yankı. da bu. Hocam sizi değil, yankı bu. Yankıdır. Hoparlör imamı uyumadı. Uyumadı. Yabancı madde. Onun sizin namazlarında olduğu namazı olmaz muhteremler. Bunun için... Şimdi Ramazan'da böyle bir yanlışlık oluyor. Ne yazık ki çok Müslüman namazı boşa gidiyor, boşa gidiyor. Vellaküne ben imamı velmamumü mi safüm Bunlar için cemaat olmanın -ra şartı imamın şartları. Bir de imam ile uyan cemaat -ra arasında kadınların da bulunmaması gerekiyor. Erkez safına kadın olmaması gerekiyor. Bir kadın safa girse, safa girse, bu kadın da imama uysa, imama uysa, mesela olabilir ya, dengesi bozuk bir kadın, camiye girse, safa girse, dengesi bozuk ama, imamın masajı bilmiyor ama bu. Ama taması girilmiş. Bunun bir zararı yok muhteremler. Yani cemaata saf arasına giren bir kadın eğer imamı uyarsa uyarsa imam da kadın cema olduğunu bilip ona bir niyetini yaparsa o zaman ne olur der, Bir tek kadın varsa saf arasında üç kişi namazı bozuluyor onda. Bozulur. Yani kadın Allah'a böyle teyri girdiği anda Ekber'e mesela daha tek tekbir almışlar. Kadın daha bir niyet etti. Kadın Allah'a böyle tekbir aldığı anda üç kişi namaz bozuyu. Üç kişi namazı. Kadın sağındakinin, sondakinin, arkasındakinin üç namazı, her anda bozuluyor namazları. Eğer iki kadın gelene durulasa sana gelirse, o zaman dört kişi namazı otomatikman bozuyor. Gene böyle. İki, i̇ki yanlarında iki akada. Bu böyle. Eğer üç kadın gelene gelip saf olurlarsa hüküm daha korkunç mu Bir daha korkunç. Neden? Üç kadın bir saf sayılıyor. Saf sayılıyor. Şimdi ne oluyor? Arkalarında olan üç kişi kaç saf varsa hepsi namazı bozuluyor muhtemelen. Kaç ki varsa. Yani on saf var mesela arkasında. Hep üçer kişilik. Üç, üç gidiyor arkaya doğru gidiyor, böyle On saf varsa ne oldu? Hepsi namazı bozuluyor muhtemelen. Peki kadın namazı ne oluyor? O namazı bozulmuyor. Onun namazı kadın namazı bozulmuyor ama. Bozulmuyor. Ne zaman bozulur kadın namazı? Eğer kadın tek başına bir imam erkek imamı uyarsa, imam da niyetmişse namazını niyetmiş, da niyetmişse imamı eğer kadın namaz arasından erkeklere gelirse, imamına gelirse, o zaman imamın namazı bozuluyor için, ona kadın namazın bozulur. Peygamber şöyle bir aleyhissamadetleri, bir eshabına Sallû kemâ re usalli. usallî Hadeş-i Şerif-i Buharî'de. Peygamber eshabına buyurdu. Eshabım, bakınız ben nasıl namaz kılıyorsam beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılınırız buyurdu. Yani kafa namaz kılmayın. Ama ilave etmeyiniz bir buyurdu. Şine bakalım inşallah asr saadet'te. Yani o mutlu asırda, peygamber dönemde nasıl namaz kılını cemaatle kılınıyordu Hazreti bir Habeşi ezanı okurdu. Onu aldı, onun için yaratmış, <gülüyor> bir Allah 13 yaratmış Halil Habeşi. deyince her gezen kalbi hoplardı. Allah'ın bir azameti sanki herkesin bana gözüne git canını da verdi. Kalbi aptal edenece. Dağlar taşlar onun ezona işe kaderdi. Bir, bir var, haberden, böyle. İkincisi, Habeşli. Bir tane Habeşli sahabe böyle. vardı. Kilisah Habeşti. Köleydi daha önce Mekke'mde. Halbuki Habeşli ezan okudumu. O dönemde kimin acil bir işi varsa işine meşgul olurdu. Kimin öyle acil bir işi şey yoksa onların vakitlerinin çoğu meşgide geçerdi. Yani o zaman meşgid-i nebevide, bedenin meşgidinde her zaman cema dolu olurdu. Her zaman. Onların en sevdiği yer meşgide bulunmaktı sahabelerin. <Gülüyor> Tabi ezan okuyunca herkes söyledi, kılardı mutluluklar. Kılardı. Bir de sünneti kılmak için de Allah'ın salih okumazsa bile o da sona kuran bir şeydir böyle bir bidattır o da böylece. Peki zararı var mı bunun? Allah'ın salihine diyor bunun bir zararı var mı acaba? Sünneti götüren bidat bidatı seyyi oluyor. Bu da bir sünneti götürüyor bu. Kaldırıyor sünneti götürüyor. Neye götürüyor? Mesela bir Müslüman camiye giriyor. Çok görüyorum bunu ne bence ezan okuma başlamış camiye giriyor, Girinceye kadar ezan bitiyor. Ne abi bunu ne yapması gerekiyor? Oturmadan hemen namazı kılması gerekiyor muhterimler. Ama ne yapıyor? Bak yek oturuyorlar, oturuyor bak. Bu mekrul muhterimler. Neden? Evenden girer Allah müsallat diyecek. Kim diyecek? İse bir şuyu desin. Ne diyecek? Kim bu kuralı bilir mi Sırp'de ülkemize bağlı bu. Bir gün Aleyhi, Aleyhisselam Hazretleri Beşik'te otururken Medine'lerde hesabına beraber sahabeden biri geldi. Yani Ensar'dan, Medine'den, Medine'liğinden Ebu Katade Hazretleri geldi. Ensar'ın büyüklerinden, sahabelerden. Beşik'e geldi baktı. Namam vakti değil. Beşik'e geldi baktı. Baktı ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri oturuyor. Eshablarla beraber sohbet ediyorlar. Tabi onların her birinin gönlü aşkı Resulü dönüyor yanıyor böyle. Peygamber'i görünce hem oturdu halkaya durdu da böyle. Peygamber döndü ona Ya Eba Katade hangi şeye sana engel oldum bana oldu ki iki gün namaz kılmadın. Neye namaz kılmadın? Yani tehedür mescit deniyor bana. Yani mescidin siyamlama namazı. Ya Rasulullah sizi görünce sohbeti hem oturun buraya. Degamın kalkıp bu yöntemde. Kalkıp bu yöntemde. Kalktı kıldı. Degamın şu, şu an buyurdu orada. O zaman. hadis şerif hem bu arada hem müslümde yani. İzâ dehale ehadükümül mescide sizden birine mescide geldiğiniz zaman Meşhur eden zaman fela cildis oturmasın hatta Yusaliye rekateyniye ateini diğer namaz kumu oturmasın bak sen biriniz meşhur eden zaman fela cildis oturmadan iki kadın bakılsın otursun bir kimse meşhude camiye geldiği zaman eğer mekruh vakit değilse Mesela kişi, akşam akşamızdırım camiye girdi kişi. O anda tabii kılınmaz mikro vakittir. Namaz oturur bekler Ama bunun dışında mesela öğün namazına az kala geldi onu gerek kılınmaz. Ama camiye geldik ki az ve adetlerim gibi ezan okurken camiye girirdi. Ezan bitti. Hatta ezanın son kelimeleri kalması ne yapar? Hayata bekler. Oturmaz oturmaz böyle. Çünkü emri. Oturmadan namaz kılsın böyle böyle. Oturulmaz ne yapar? Ezan bitti mi? Hemen sünnetini kılar. Bir, bir insan camiye girince eğer vakit sünneti ise onu kılar, onu yeterli olmuşlar böylece. Ama vakit sünneti değilse, vakit, daha vakit varsa iki reketini kılar, türetin beşi namazını kılar. İşte bu Allah'ın denilmesi ve kalkması için ne yapıyor? Bunu engeliyor muhteremler böyle. Bunu engeliyor. Çok görüyorum böyle. Yani. Bakıyor, özel bakıyorum böyle. Camiyle bazı camına dolu. Allah şükür diyorlar. Kişi geliyor. Daha kapıdayken daha ezan bitmiş böyle. hep oturuyorlar. Oturuyor muhteremler. Ne o biri Allah'ın sallallahu muhammede diyecek. Kim koydu bu kuralı? Hangi kitapta var bu? Hangi kitapta var böyle? Asıl Saadet'te, peygam zamanında, Hazreti Birli Habeşli, ezan okur muhteremler, tabi kılan kılar, onlar çok namaz kardı sahabeler. Konu okuyan okur, herkes işlemiş gülken, Hazreti Birli Habeşli'nin gözü hep kapıdaydı. Hazreti gözü hep kapıda. Resulullah'a gözüyordu. Hazreti Birli Habeşli'ye. Diğer sahabede onun özel bir farklı özellikleri var diğer sahabelerden. Diğer sahabelerin evi barkı eşyası vardı, hurmalığı vardı, hayvanı devsi vardı, eş çocukları vardı. Hadi bir alın bir Resulullah vardı muhteremler Resulullah vardı efendim. O edermedi Peygamber zamanı edermedi muhteremler bende. Ne evi vardı, ne barkı vardı, ne bir şeyi vardı onun bütün aşkı, bütün varlığı, benliği Resulullah Peygamber'in yaptılar. Şimdi ayrılmadı yani peygamber Zembel'de. Şimdi böyle olduğu için Mekke'nin fethinde Peygamber'in Kabe'ye girerken yanında bile Habeşi de vardı. O vardı. Yanında vardı. Böyle. Hadi bir Habeşi hep gözü kapıda. Hep gözü kapıda beklerdi. Peygamber Aleyhisselatı kapıdan görünce Hemen kalkardı. kamete başlardı muhteremler. Kamete başlardı. Hayyâle salâh deyince sahabeye kalkarlardı. Daha önce kalkılmaz muhteremler. İmam buna bağlı değil bu kurala. İmam daha önce bir kurala geçebilir. O hakkı doğru geçebilir. Geçebilir. Ama cemaat de yaparlar. Ne zaman ki kavme getiren kişinin bir ezdin hayyâle salâh deyince uzmaya kalkıyor müftüler. Bir de farz ve önce sünnet varsa caminin cemaatin safları düzeltmesi gerekiyor önceden böyle. Yani cema hazır olacak ki hem ayağa kalksınlar hem uysunlar böylece. Şimdi biz ne daha büyüktandır. Gelen çoğumuz böyle en arkada böyle en ark oturuyoruz böylece. Ay bu kıameti hoca tekbir alıyor. Gelinceye kadar fatih yarısı gidiyor. Şimdi gelelim direnler. Bir cemaat yaparken evde, iş yerinde da burada bir tekerinde eğer iki kişi cemaat yaparsa ne yapmak gerekir? İki kişi olurlarsa şimdi. ve kufil vahidü an yeminlik imami müteahiren akı bi'hi. iki kişi, ikisi erkek. Bir i̇mam olacak. Cemaat ne yapar? Onun sağında durur. Onun sağında durur. Cemaatın ayağı İmamın ayağından arkası da olacak terimde. Topu yani geride olduğum yeterli böylece. Ama imama göre en sayı olan kuvvet şudur. İmamın ayağı mesela burada mı? Cemaat aynı olur. Parmakları onun gelir, yanım gelir böylece. Yan yana böyle. Tek kişi olunca böyle. O durur böylece. Sağında olacak. Eğer iki kişi namaz yani bir imam olduğum diğeri sonu durursa Mekru oluyor muhtemelenler. Arkadaşlar mekru oluyor böyle şey. Bir gece Peygamber Hazretleri evinde namaza kalktı Peygamber Hazretleri. Her zaman kalkıyor da yani bu Hadis-i Şerif'i şu nakledim bu arada. O gece Peygamber evinde Hazreti İbni Abbas da vardı. İbn Abbas. O durumda daha çürükü da kendisi o durumda. O gece Hazreti İbni Abbas Evde kalmış, orada yatmıştı. Neyi yatmıştı? Hazreti Emiroğlu Valimizin teresi oluyor mu terinde? Emiroğlu onun teresi oluyor. Hazreti Abbas, ne yaptı? Abbas da yaptı. Hazreti ablayın terisine geldi. Oda rujat ede kalıyordu, orada kaldı. Baktık Hazreti Abbas uyandım diyor gece diyor. Baktım diyor rüşdüda Peygamber kalkmış, namaz kılıyor. Ciddat şu da kendisi. Peygamberimizi Namaz kıyarken görünce vuku tutmadı beni diyor. Tutmadı vuku beni diyor. Çökmadı halde. beni diyor. Kalktım. abdest aldım. Geldim de Peygamber'in solunda durdum ben diyor. Da bilmiyor tabii. Son durum, Peygamber elini beni aldı diyor. Namaz diyor. Peygamber beni sana sana geçti Peygamber'imle. Beni sana geçirdi diyor baleci. Ne geçti diyor Hz. İdmi Abbas'ın bir şeyi var muhteremler. Şimdi aklıma geldi. Allah'ın hepsi razı olsun inşallah. Peygamberimizin vefatından az sonra, kısa bir zaman sonra Hz. i̇b Abbas yani peygamberimizin amcası Abbas'ı oğlu yani. İsim Abdullah de genisinin. Akşamıza ele bir akşam. Annesine beraber Hanes-i Ümül Fadu Hazretleri, ya Abdullah gel cemaat yapalım diye çağırıyor. Gelde kılıyorlar. Hazreti abla, imam oluyor. Annesi haberi namaz akşamını kılıyorlar. <gülüyor> Hazreti i̇bn Abbas akşam namazında ne yaptı? <gülüyor> Vel-i Suresini okudu muhteremler. Çok Kuran okurdu kendisi. Çok Kuran okur kendisi böyle. Doymaz o kuran Kerim'i. Bir Kuran daldı mı, kendini kaybederdi. Akşam namazında annesi namaz kılırırken Fatiha'nın sonra onu okuma başladı. Hazreti abla okuyor, annesi devamlı ağlıyor. Hazreti oğlu okuyor, annesi devamlı ağlıyor. Hep hep annesi ağladı. Devam annesi ağladı. Namaz bitti. Döndü. Anne niye ağladın anne? Yavrum. Peygamberimizin son şeyi aklıma aklımaya geliyor de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi bize aş, su aç namazından bunu okumuştuk orada. O aklıma geldi de peygamber sıkıldırıyor gibi öyle geldi bir muhtememle. Annesi Übni Fazıl Terebile. Demek ki cemaat bir kişi olursa erkek olursa ne yapacak? imamın sağında olacak. Ayağına geri olacak. Hatta şöyle bir şey de var burada. Yani biraz ilginç bir şey var burada. Mesela imam olan kimse boyu kısa diyelim. Böyle bir altmış mesela, daha kısa. İmam kısa boylu. Yandaki cemaat uzun boylu, iki metre boyu var. Ne yapacak? O cemaatin ayağı, imam ayağından geri oldu mu tamamdır. Secdeye vardıkları zaman o cemaatin tabi boyu uzun. İmam bunu önde seyirse de bu bir zarar vermiyor o kutu, bu önemli olan ayağı bu önemli olan Boyu uzun olsun ufak etmeye böylece. Eğer cemaat kadın olursa bir tek kadın olursa şimdi ne yapacak şimdi? Bu kadının tabi insanı mahremi olur. Bir erkek tek kadına kılıramazamaz yabancı kadına. Bu isterse kişinin annesi olsun, hanımı olsun, kızı olsun, gelini olsun, tahta teyzesi olsun, kim olsun olsun, yeğen olsun. Bir erkek eğer tek bir kadına imam olacaksa ne yapar? Kadın bir saf geri duracak. Ama imamın tam arkasında değil de hafif sağında duracak. İmam mesela bu şekilde tam arkasında değil. Hafif sağında olacak. Bir tek kadını böylece. İki kadınsa ne yapacak? Kadın bir imamın arkasında öbürü sağında. Üç kadınsa saf olacak. İmamın arkasında olacak. Eğer üç kişi cemaat yapacaklarsa tabi bir imam olacak. İki kişi cemaat kalırsa ne yapacaklar? Bu cemaatin bir imamın arkasında olacak. bir sağında olacak. Hazreti Enes böyle buyuruyor. Bir gün diyor Peygamber bizim evimize geldi. Bir namaz kılırıyor diyor. Ben ve yetim diyor. Arkada durduk. Annem daha arkada durdu buyuruyor. Diyor. Demek kadın varsa arkada duruyor. Eğer Dört kişi cemaat yaparlarsa bir imam oluyor. Üçü de imam arkasında. Biri tam ortalaca imam verecek. Şimdi iki kişi yolcu bir yolda bir de bir oradalar oradılar. Bir, bir cami oradılar. iki kişi namaz kılacaklar. Tabi ne yaptı bunlar? Bir imam oldu. bir onun sağında durdu. Sağında durdu. Namazdayken bunlar, bir kişi daha geldi, bunu uyuyacak. Ne yapacak? Ne yapıyor muhteremler? Şimdi imam burada değil mi? Böyle? Uyan kişi bunun hemen sağında, ayağın gerisi. Ayağı, ayağı, ayağı, ayağı, ayağı, ayağı, ayağı, ayağı. Cemaat yapacak, cemaat geri çıkacak. Dönmeden an böyle, geri çıkacak. Gelen kişi ne yapacak? İmam arkasında böyle. İmam olan kişinin abajı tabii niyet meselesi burada. Bir erkek erkeğe olunca niyet etmesiz imamlığa yine bu caizdir ama sevabı az olur. Bu ne yapar imam olan niyet eder. En imamın limen tebi derse erkektir olmuş olur böyle. En imamın limen tebi atmi derse kadın erkek bir doğru olmuş olur böyle. Ya Türkçe söylüyorlar, iyi ettin bana uyanın imam uymama der. Bunu söyleyebilir. Cemaatine imam uyması şarttır böylece. İmam uyan kimse niyetten sonra eğer uyudum şu hazır imama, imama uyudum demezse o zaman yatıp kapatıp boşuna muhtemelen böylece. Ama bu şekilde... i̇mam olan kimse tabi ilk baştan takbirin yerine uydu. i̇mam beraber ne yapar? Bir i̇mam da içine okur subhanaki cemaat içinden okur muhtemelen ona Bir kimse biraz sonra geldi. İmam Fatiha'ya başlamış. Fatiha'ya başlamış. Kimse geldi. Bu kişi ne yapar? Layiyeti bir sanayi Hüsnühan-ı okunması için kışınlarında. okuran namazlarda mesela iki ön namazında imam uydu, tabi imam işten okuyor hüsnühan okur. Ama akşam namazında yatsı namazında, sabah namazında imama gelen sonradan gelen kişi ki buna müdür deniyor buna bu sonradan gelen kişi imam Fatiha'ya ya zam-ı ne yapıyor kimse? Sübhaneke okumaz, dinler. Neden? Konuda denemek farz muhteremler. Okum, okumaz bunu. Vekile yehti indeseketat de imam-ı kelimeten kelimeten. Yani bazı fuku ayrılmışlara buyurmuşlar. Buradaki Sübhaneke'nin anlamı çok büyük. Sübhaneke de böyle. Allah tesbih etme, hamd etme. Sonra tevhid ilahi var. Allah teslimiyet ver burada. anlamı çok büyük olduğu için bunun sırada büyük. Şöyle ya bazı fukualarda bir kimse cemaate sonradan geldi İmam Fatih'e başlamış sesli okuyor. Bu kimse ne yapar? İmam arada durduğu zaman kelime-kelime oku sübhane ki okuyabildik adamlar. Yalnız tabi İmam arada duruyorsa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aziz cemaatimiz Elham'ı okurken hayattan dururdu peygamber. Her, her hayatta peygamber dururdu muhtemelen peygamber. Peygam. Elhamdül Rabbil Alemin Elrahmanirrahim rahim i Yevmiddin İyyâke na'bud ve yâke nesta'in Sonra bu Elham-ı Şerif'in muhtemelenler öyle bir özelliği var ki Ümmül Kur'an deniyor anasıyla hep duraklarda memnun var burada bak hep. Alemin, El-Rahman er rahim hep ayetin sonunda yamim ya numma mu teame beri. Yamim da ayrı bir özelliği var mı Manevi açıdan. Maalevl er rahman El-Rahim, maaleki din, baktığı num bunu numma beriye yap bunu geleberiye. Düğümüz mu teame Fatih'i her ayetin sonunda biraz duru da beriye okurdu. Şimdi günümüzde hatta övünüyor bazıları. Efendim işte Bir nefeste yahut da bir çırpına Fatih okudu. Tamam dışında okusun dışarıda. Ama namazda demek ki durup okumak daha eftar. Peygamber tabi için muhtemeler. Şimdi gelelim Fatih okumaya. İmam uyan bir kimse kıraatin dışında her şeyi yapar ve okur. Kıraatin dışında. Yani Sübhani'ki okur, rüküde okur, secde, ispiyatı okur, etiyatı okur, hepsi okur. Yalnız halefi mezhebinde imam uyan kimse Fatiha'yı okumaz imamı uyunca muhteremler. Sabahın Yaşarı evla. İmam isterse açık sesli cehren yani fatih okuyor, ister ikindi ölene gizli okuyor. Hangi yolu olsun Hanefi olan bir kimse imamü'tan sara fatih okuması tarihimen mekru oluyor müddetler. Okuyamaz. Maliki mesebinde ise tam bir şekilde, barik değilse, imam sesli okurken, fatiha'yı cemaat okumaz. İmam gizli okurken, ikinci dönem namazında, cemaat fatih fatiha okur. Maliki mezhebi de bir fetva, iştahat. Gelin Şah-ı mezhebine, Şah-ı göre, imam, cevri, sesli okusun, gizli okusun, fark etmez, mutlaka cemaat olan Fatih okuması farz. Şafi de muhtemelen. mutlaka. Demek ki Şafi olan kimsenin bunu yapması gerekiyor muhtemelen böylece. Çünkü Fatih okuması namaz olmaz. Farz, Rükündür yani. Rükündür. Hatta Besme'de fatiye dahil Şafi meselesine. Besme'de de. Bunun için Şafi olan bir imam ne yapar? Siz okurken Besmele'de sesli okur Besmele'yi O da Fatiha dahilir Şam resiminde. Hanefi'de ise Besmele fatiha dahil olmadığı için imam Besmele'yi gizli içten okur. Fatiha sesli okur muhteremler. Peki neden acaba bu böyle oluyor? Bir mütabih insan merak edebilir acaba. Neden böyle bir farklılık var acaba? Mesela işte arasında. Hadisleri vaamatiler bir okuyacağım burada. Hadisleri buhar Müslüman'da yani la salimen lem yakra büyümül Kur'an. Hadisleri buhar Müslüman'da. Bu alısa madetirim. Bir kimse Ümmül Kur'an denen Fatih namaz okumazsa o namaz olmaz. La salateh olmaz namaza. Bu alışe dayanarak Şah Mesihinde Fatih okunmasa olmuyor. Peki ya yani, Hanefi bunu görmedi mi? Gördüm. Gördü. Peki neden böyle oluyor? Şimdi buradaki La var ya La. la. Bütün mesele işhab-ı la, la üzerinde La üzerinde. La. La buradaki La nefi için dönüyor. Oğulsuzluk için. Yani olmaz. Hatta Araplara çok kullanır bu La kelimesi. La dedin mi tamam. İşte gelmem, yapmam, almam her şeye gelebilir. Olumsuzluk kullanabilir. işte. Buradaki la olumsuzluk işareti. La asla laite namaz olmaz. Tam olmaz. Ancak buradaki la astırımı nefy ediyor. Yoksa sıfatını mı nefy ediyor şimdi burada? O buram derin bir mantıkla. Asrımı ediyor. Yani asr nedir? Namazın hiç olmuyor? Yoksa namazın sıfatı özelliğim mi anlaşıyor. Şafi müshebine göre buradaki la namazın nefi nefidiyor. Namaz olmaz. Hani e göre yani buradaki lam nedir? Sıfatını, özelliğini, yani kemalini nefidiyor burada. Aynı şekilde mesela la salat-i meşrik de var. Meşrik de komşu namaz kalmaz evinde. Ama kalabilir dört müshebine göre de. Nefid olsa böyle. Bir de şu var muhteremler. Müjde mela melâbüriyor. Fakravu ma teyssemir Kur'an Mevlam büyürüyor. Fakravu ma teyssere minel Kur'an. Fakravu okuyun. Okuyun, okuyun, okuyun Bu okumu kral namaz emri bu. Niye okuyduk? Ma ol bir ayetleri ki teyssere kula olunları. Hangisini daha iyi biliyorsanız daha kolaysa okuyunuz. Neden bu okum kıradı? Minele Kur'an Kur'an'ın bazı ayetlerini. Bu ayet kelimeye göre, şimdi burada mevlevan bizlere ne buyuruyor burada? Kur'an'dan hangisi daha kolay geliyorsa, ezber dahi biliyorsanız onu okuyan mevla buyuruyor. Bunu buyuruyor. İşte harbi mesela buna dener ne yapıyor? Fatih-i Şerif farz değil. Ama Peygamber devamlı okudu. Hulafı okudu ya, bu okullar O halde vacip olmuş oluyor. Şimdi gelelim amil meselesine. Cemaatle kılarken Hadisleri i Şerif bu yöntem adetleri her hadeş kitabında var. Yani şerif Hadeş-i Şerif'te var. İza emmenel imamı, imam amin deyince, yaşırdı da de, imam ver deyince geliyor. Fe emminu siz amin deyiniz. Demir buyurmuştur İmam ver deyince bir bahtte, bu bahtte işte imam fatih bidir de imam amin deyince fe emminu siz amin deyiniz. Demir de, bu. Filmin vafağa temin ütülme etti. O anda mektepe bunu amediyorlar, makamlar. Uca efendim efendi ver al dualını deyince, o anda ne kadar melek varsa meşhirdi. E, çok melek var mı? Dafa insan ilk katı melek şart. İki melek olması mı? Melekler. İki tane kişiyetten melekler var. Bunlar şart bir dafa. Bunun işten mektepe geliyorlar bu melek var. On da melekten ne diyorlar? Amin diyorlar. Peygamber buyurdu şunuzu eteri: Kimin amin demesi? Cemaat amin demesi? Ona da meleklerin amin demesine teabu giderse dengelesse gelirse, giderse, kufriyat kimiz envie? O kimse eskilı afunluk ettiği yollara. Kimin amin demesi? meleklerine amin demesine muvaffuk gelirse, nasıl muvaffuk gelirse, işte burada yine mülemalar bunu incikiler muhteremler. Bir vakit açısından, yani melekler amin derken, o anda kim de amin derse günah bağışlanıyor. İlk olarak küçük günahları bağışlanıyor. İkincisi, melekler gibi ihlası samimi derse o günahı bağışlanmak Sadece amin kırık âmi demekleri getir olmuyor demek ki burada. Şimdi amin demek sünnettir muhteremler. Çünkü emirdir bu. Hadis şerifte her hadis kitabında vardır hadis şerifte âmi had de sünnettir burada. Yalnız bu hanesinde bu nasıl olacak? Bu bunu imam da bunu içine yavaş söyleyecek, cemaat de yavaş söyleyecekler. Nasıl söyleyecekler? Hem hafiyen hem kasren. Yani çekmeden bir böyle bir şey. Şafide nasıl olacak Yerden ve medden. Şafide. Yani hem seçti imam da amin seçti cemaat da amin hem de medden çekerek amin diye Bu da şafide bu şekilde böylece. Tabi herkes meslemesi gerekiyor meslebiyle. Bir de bir tane bir konu var. Konu çok tabii de. Bir sonraki bunu ısıtmak istiyor inşallah olsa. Sonradan cemaate gelenler bakıyor ki imam Efendi Fatih'i okuyor, sesli okuyor. Veyahut da gizli öyle ikine de tabii gel okuyor ama duymuyor bir şey bunu. Gelen kimse ne yapıyor? Rüke yetiştireyim de Birekatı kaçırmayayım diye koşa geliyor bazı hızi geliyorlar. Bu mekruh. Hadi şimdi uzun birazdan. İza ukiyete salati ferateydi ha ve tüm tes abne. Ya atışa başlıyor. Kâmetlenmiş namaz durmuşlar, namaz durmuşlar. Gereken namaza koşarak acele telaşa gelmeyin gelmeyin tüm ve aleykümsel selametiye. Yürüyerek yavaş geliniz. üzerinden süslet olsun. Sakin olunuz, Tıraşa gelmeyiniz. Neden muhteremler? Şimdi bu çok burada tehlikeli bir durum oluyor burada şimdi. Şöyle bir olay oluyor. Özellikle artık tam kişi camiye giriyor, bakıyor. Bir efendi Allahu gitmiş. Hemen koşuyor. Hemen tabi rüküye girişeyim de rüküye sayısın diyor. sayısın diyor. Ne yapayım muhtemem der? Önce niyetini bilmiyor ne yaptığını. Hacene geldi ya telaşı geldi. İkincisi ne oluyor? Tekbir, iftar tekbiri ayet almak farz muhtemem. Allah'a bir adet eylülüyor bir rüküye gidip, gidip taraftan. Bu iftar tekbir sayılmıyor. Namaza girmiş olmuyor bak muhtememizlere görece namaza gelen kimse farz namazında ayakta durmak gücü ne yapacak? Ayakta bu tekbiri alması farz. Namaza geldi. Yalan ülkede gitmiş gitsin. Yiyetini rahat yapacak. Ağır rahat gelecek. Hem koşuyor bazıları cemaatinde tedirgin cemaati da böyle bir teraşe cemaatı yapıyor. Gelecek. Yiyet ne yapacak? Allahu Ekber ayakta tekbiri alacak. Tek tekbiri alıp ülkede gidecek muhtemelen eğer rükü de, imamla belirten rükü de bulunur da en aşağıda bir sonra bir azim derse rüküye yetişmiş oluyor. Ama bu rüküye gider ki imam rüküden kalkmışsa rüküye yetişmemiş oluyor. Ne çıkıyor sonuçta? Rüküye yetişmeyince rekat sayılmıyor. Sayılmıyor ama o zaman ne yapıyor? Rekatın sayılığını zannediyor. 3 rekat namaz kıldı. Namaz olmadı. İyadısı gerek. Fars muhtemelen başlıyor. Bir de cemaat kılarken imam şu sözü kalkarken imam yüküden kalkışta semî Allahülümen hamide bir de tek burada tekbir alınmıyor. yani her erkanda hareketlerde değişimde Allah'a bir tekbir almıyor belki yalnız kalkışta imam ne yapacak yüküden kalkarken. <Gülüşmeler> Se Allahu limen hamide sounda he he hamide he vardı hamide işte bütün mesele o zamirdir iş onlardan böyle yani Seya işitti sözük anlamında Arapça olarak buradaki et anlamına geliyor limen hamide kim Allah hamd ederse, şük ederse Allah bunu kabul eder amaana geliyor İmam bunu söyleyecek, bir de kalkışta. Semihallahu limen hamideh olacak. Cemaat ne yapacak? Cemaat-ı Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd. Diyecek mütevim cemaat böyle. Hanefi'de. Şafi'de ise cemaat ikisini söyleyecek. İkisini söyleyecek. Hanefi'de İmam-ı diyecek. Cemaat ne yapacak? Rabbena ve lekel hamd. Değecek. Erte bunu diyecek. diyecek. İmam-ı Azam'a göre, Ebu göre, İmam-ı yalnız Semih-i allah diyecek. İmam-ı Azam'a göre. İmam-ı İmame'ne göre Hanefi'de, de Ebrüsü i̇mam göre ne yapacak? İmam-ı Rabbine'ne der işlenecek bunu verecek. Tabii neden hikmetleri çok var, sıçıları var da, hadişleri var da, gemi okunuyor muhteşemler. Şimdi yine biraz da inşallah, kısa da inşallah. Eğer imam namazı bir yanlışlık yaparsa ne olacak şimdi? yaparsa? Bazı imamlar biliyorsunuz çok acıya namaz kıldırıyorlar. Yani cemaat, rüküda, secde, üç defa o kesimini tamamlamadan kalkıyorlar. O zaman Ne olacak? Buradaki ne ki esah kabul diyor fıkhta esah daha sahe kabul nedir cemaat üçü tamamlamamışsa bile imu da ertay burada şanlar. Çünkü secdeye varmak rüku'a varmak farzdır. Farzdır. Tahaderiken biraz durmak da vaciptir. Ama üç defa teşbih tamamlamak sünnettir. Bir imama talim olmak vaciptir. Vaciptir. Bu için şöyle yapması gerekiyor demek ki secdeye varan bir Müslüman eğer tabii hakkı yapmak istiyorsa yavaş söylüyorsa mesela iki seferci getirebildi. İmam Siren kalkıyor. İmam burada daha eftal. Hatta i̇mamların tabii rica edersin onlardan mesela. Yavaş kalmaları tabii daha eftallarında. İmam 3 rekatli 4 rekatli farz namazını kıldırırken iki rekatında yani kadur deneyim böyle iki rekatında ette et, et, okumuş ama çabuk kalktı. cema bitiremedi. Bu da bana olacak? İşte burada hüküm biraz farklı baktığımda. Şimdi burada iki vacip bir araya geliyor. İmam Uymak da vacip Etliyatı okumak da vacip burada. Bu defa ne yapılacak burada? İki vacipini bir tek etmeme gerekiyor burada. Eğer cemaat etliyatı okuması bitirememesi ne yapar? Hoca üçüncüde kalkmışsa bile etliyatı bitirir saya kalkamak teremler. Şimdi tezbihatta o sünnetti o. Sünnette vacip çatıştı burada. O da ne yapıldı? Sünnet burada kesildi. Vacip olayım ama tabi olun uyguladığı burada. Ama etliyat okuma burada vacip olduğu için iman tağılmak da vacip, iki bir çatışıyor burada. Ne yapar cemaat? Etliyatı bitirmediyse de etliyatı bitirir, Allah burada eserde kalkar. Düşünün rekatı. Kadi ahirede, yani farz namazın son oturuşunda, sabahın ikinci rekatında, aşırı üçüncü rekatında, dördüncü rekatında. İmam selam verirken eğer cemaat Rabbinin atiline doğru okuyamamışsa ne yapar, onları bırakır, imam uyar, selam verir muhteremden bunları da. Şimdi, yine bahşiş konu bununla ilgili. Hamset-i eşyaya, falı imamı, la yef'alü el cemaatü. Beş şey var namazda. Bu beş şeyi imam yapmaz tehlike ederse, yapmaz, bırakır, tehlike eder. Demek ki beş şey var. Bu beş şeyi imam yapmaz, tehlike ederse, cemaat tehlike ederler. Ne bunlar? El-Kunut'u fil vitri Ramazanda vitir namazı cemaatle kılınırken imam efendi kıraati bitirirdi. Ku'zu unuttu tekbir almaya. Rüküeye gitti. Cemaat rüküeye gider bırak onu tek eder muhterem acaba. Rükudan önce kalkılmaz. için farzdır. Fazla girdi, konusunda vaciptir. Vacib için fazl tek edilmez. Madde imam şaşırdı. Tekbir almadı, kurulun tekbir almadı. Lükle'ye gitti. Cemaate kurulun tekbir almazlar. Kurulun tek edilir. Lükle'ye gidilir. Tabi sonunda ne yapılır? Sevce yapılır. Ve tekrar ıhdeydi. Ve de bayram namazında eğer imam Efendi tekbir unutursa tabi birin rekatta Kıraatıncı olduğu için cama uyarırken getirebilir. Ama ikinci rekatta bayram tekbirleri kıraattan sonra alınıyor. Hocam ikinci rekatta mesela namazında Fatih okudu. Tabi okudu. Üç olması gerekiyor. Unuttu. Allah'a bir gitti. Cemaatta rüküle giderler muhteremler. burada tekbir terk edilir burada. İmam'ın terk edince cemaat terk burada. Dedi ki sorabı da gerekir yapılmaz. Bayan namazında yapılmaz seybi Çok kabuk ol, olduğu için şaşırmaması için de. Vel <Sessizlik> kadetül ula Bir imam kadi ula 3 rekattı 4 rekattı fazla namazlarının ikinci rekatında oturması vacipti. Unuttu ayağa kalktı. Ne yapılır? Cemaat ayak kalkar oturma unutuyorlar. Burada vacip tek edildi. Ne gelir sonunda? Sıvanı evdiyor, sevse diyor, sevsece diyor muhteremler. Demek ki üçteki, dörtteki de fazlamasında eğer hoca efendi bir rekatta etiyatı okuması otur gerekiyordu, oturma unuttu, Üçüne kalktı. Artık burada cemaat sıvan diye bağmazlar muhteremler. Ancak hem arkasındaki kimse bunu hemen yakalar da imamın dizi yerden kesilmeden daha fark ederse Sümanlığı bağırır ve uyarır böylece. Ama bunu fark edemezse artık imamın kıyamı yaklaşmış, ayağı düzelmişse kişi oradan geri dönülmez. Tekrar bu şekilde böyle. Bir insanın tek başlaması kalırken de eğer İki oturmayı unutmuşsa, üç kalkmışsa, namazına devam eder. Sonra sevcizi yapar, namaz tamam gelir. Ve sürü tilaveti ve de tilavet seyircisi gibi unutulursa, bu hani uygular mı zaten muhtemelenler. Şimdi diğer mezheplerde Hoca Efendi okurken eğer secaitini okursa. Hemen tecrübeması gerekiyor. Hanefi'de bun şöyle ya Hanefi'de eğer secdi sonuna getirirse bu secdi tamammış oluyor bu. Ve suyudu sehv. Bir de seviz secdesi. İmam mesela yanlış yaptığı bir şey, buna sevizde gerekiyordu. İmam unuttu bunu ne yaptı? Sıranamanı çıktı cemaate çıkar, bir şey gerekmez buna muhtemelen. Demek ki, şöyle kısaca muhtemelenler, Ramazan'da, vitir namazında, Hoca Efendi, hunut tekbiramı unutursa, ülke giderse, cemaat rüküye gider, bunu böyle edilir bu arada. Tabi sonunda seyirci gerekiyor. Bir de bayram namazında tek unutursa cemaatta rüküye giderler. Bir de yine imam yine 3-4 rekatli fazla namazların dikineye oturmayı unutursa kalkarsa cemaat ayağa kalkarlar imama tabi olurlar. Şey. Bir de seyir secde gerildiği halde imam yapmazsa tabi cemaat yapamazlar tabi. Bırak Şimdi bir şey daha okuyalım bu derşanda. Erbaat eşya iza faal imamı cemaati. Dört şey daha var şimdi burada. Bu dört şeyden birini imam yaparsa cemaat burada imama tabi olmazlar. Yani tam tersi bakacağız. Dört şey var. Dört şey var. Bu dört şeyden birini namazda imam yaparsa cemaat imama tabi olmazlar dört şeyde. Ne bunlar? Levzada, secde, İmam mesela secde bu daha fazla olur. İki secde yaptı. Oturması veya kalkması gerekiyordu. İmam iki secde yaptığı halde daldı da üçüncü secdeye gitti. Cemaat imama uymazlar burada. Beklerle mutlu. Neden bu namaz ikisi yok şu bakımda? Bu namaz ikisi olmadığı için demek ki rükhü de bunun gibi, ya örnekte rükhü yaptı kalktı... unut rükhü yaptığını bir ülkede yapacak. Burada cemaat imama tabi olmazlar. yapıp diye uyarırlar, beklerler, beklerler. Yeni imam demek ki imam unutarak üçüncü defa secdeye gitti, Allah berde de secdeyi gitti cemaat, cemaat tabi olmazlar. Oturup beklerler. İlkincisi, bara namazlarında tekbiri fazla alırsa, cemaat fazla almaz tekbiri. Bir de cenaze namazında hoca efendiler dört tekbirden fazla tekbir alırsa, almaz almazlar yine. Oy mesela dört bir alındı. Ama bitti ama böylece. O ile şaşırdı. Allah'u hiber dedi. Bir tek bir de aldı. Beşi tek bir. Cemaat almazlar. Beklerler. Tabi cihan namazına olmadığı için bir şey gerekmez orada. orada. Bir de en mühim için bu yani Bunu iyice belirme inşallah evkame ile hamis etti sahiyen. Eğer İmam Hoca Efendi kadi ahirede sabahımız ikinci rekatında, akşam üçün rekatında, diğer anam dörün rekatında oturması gerekiyor tabi. Son oturuş. Parasıdır bu. İmam eğer oturmaya kalkarsa Cemaat kalkmazlar mı bakın. Kalkmazlar. Peki ne olacak şimdi namaz? Şimdi de iki ayrılmış akreberici. Eğer imam bu kadi ahirde yani imam eğer oturuşta oturmuş. Şöyle diyeyim, anlaşması için mesela iki namazının son dön rekatında imam oturduğu etheri okudu. Bu sağ oturuştu. İmam burada şaşırdı. İkinci oturuş bunu, ilk oturuş bunuza kalktı. Cemaat kalkmadı muhtemelen de. Kimse kalkmaz. Otururlar. Ne yaparlar? Cemaat hoca uyarırlar. Ne derler? Arada biri Subhanallah uyarır böyle. Hoca ne yapar? Yere döner oturur. Eğer hoca efendi etkisi et et okumuşsa ne yapar? Sarı okur, beraber selam verirler, secde yapılır, namaz tamamdır. Ancak, eğer bu kadi ahirede son oturuşta, etiyatı okumadan, eti okumadan, Yuma Efendi, hemen secden ayağa kalkmışsa, başına farklı bir duruma bırakmak Demek ki son oturuşta Hoca Efendi oturup ettiyatıyı okumadan okumadan beşinci kere ayağa kalktı. Dört iki ayağa kalktı. Cemaat kalkmazlar. Oturup beklerler. Uyururlar Sübhanallah diye. İmam vermedi ama. Duymadı. Dalmış. Duymadı. Beklerler ama. Herkes beklerler. Ne zamanlar beklerler? İmam beşli rekatın secdesine varıp da alnını secdeye koyduğu anda namaz bozuldu herkesin. İmamın da bozuldu, cevap bozuldu denemler. Çünkü son oturuş farzdır. Bu imamın yapılmasına gerekli şart bulunur. Bu Demek ki son oturuşta Sabah namazın mesela 2. rekatında, akşam 3. rekatında, diğer namazın 4. rekatında. Eğer hoca efendi oturup etiyati et okumadan ayağa kalkmışsa cemaat kalkmaz, oturup beklerler. Eğer imam uyanır da, uyandırılır da, geri dönerse etkiyatı okunur, diğer doğal okunur, sevci yapılır ama sabahı mutlulur. Ama dönmezse alnını secdeye koyduğu anda imamın da namazı yine yani farziyeti gitti. Cema namazı mu muhtemelen. Eğer imam efendi bu son oturuşta ettiyatı okumuşsa okula beklemişse cemaat okumuşsa üçünü kuramlı. Son oturuşta İmam bende oturdu, etleti et, okudu. Cemaat okudu. Oturuş edilir kadi ayre farzdır. Ne kadar etit et, okuyacak kadar oturmak farzdır burada. Farzına geliş muhtemeldir. Ama hoca efendi affişim burada etleti okudu ama bunu ilk oturuşta ayağa kalktı. Cemaat kalkmazlar. Beklerler. Hoca Efendi seccadeye varınca Cemaatlerden tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Neden için kad ayre fazdır iman bu. Etik okunuyor iman gibi okunuyor burada ben. Bir de muhteremler imamdan önce rüküden secdeden kalkmak ve secdeye varmak. Hadis şey var. Bu arada Müslüman da uzun başla okuyayım. Buyur hele samadetire. Emayakşa düküm. Sizler işte kalkmadınız mı? Korkmuyor musunuz? Yemden önce başlık kaldırmaya. Ya e bu da çok tehlikeli muhteremler. Bazı aciliyor bazıları. Daha imam bile kalkmadan kendi kalkıyor. İmam da sevamadan hemen seceye kalkıyor. Seceye alışmışlar bu şekilde. Çok, çok tehlikeli müttermiler. Bir gün Haz 1500 yılında namazdan birisi böyle yapmış. İmamdan önce yatıyor diye kalkmak şahverken şey tabii selam veriyorlar. Dün niye imam fazilet Arkadaş, sen ne kenar başına namaz kıldın? ne imama uydu mu diye. Olmaz böyle namaz böyle. için kabul edemem. Bir daha oldu da cemaatimiz. Bir kimse tek başına farz namazını kıldı. Vakit namazını kıldı, kıldı, kıldı tek başına. Kıldı. Hangi namazı? Öğle yaslı namazı. Ya öğle namazını. yasın namazını mesela iş yerinde, bürosunda, evinde kişi tek başına farz namazını kıldı. Sonra yere gitti kimse. Bir eve gitti. Bahatik orada cemaat yapmışlar. Namazı kılıyorlar. Bu kimse onlara uyabilir. fazla namazını uyabilir. O namazı olur, o da namazına geçer, bir de oradan cemaat sebebi alır baktı. Hangi namazda ama? Öğle ile yatsın namazında. Veya bir kimse evinde mesela hemen namazına kıl vermiş, geçip bakıyor, bir cami önünden bakıyor, öyle camide belki suabe bir şey vardır, namaz gecikmiştir. Bakıyor ki öğle namazda daha yeni duruyorlar namaza. Hemen camiye girer, imam uyanır muhteremden imamı uyar. Olmaz eviniz fazlun ama. Şedet olmaz. Yani fazla kılar. O da cemaatten nasibini alır mütelemler. Evliyle yatsı ama. Sabahını kılan kişi cemaat günü uyanmaz. Ne uyanmaz? Çünkü sabah namazı narafi kılmak mekruh mütele. Nafli kılınmaz. Akşemi kılan kişi imama camu uyanmaz. Neden? Üç şekilde yoktu namaz yoktur İslam'da, Hanefi'de. Üç şekilde namaz yoktur bu trende. İkinci kılan yine uyanmaz, ikinci kılan yine nafile kılınmaz çünkü. O uyanmaz bu trende. Yine tane fadiye.